şah damarından yakın. Allah Teala buyuruyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf 16. Ya insan insan Rabbine yakın mı? Ne kadar yakın? Cenab-ı Hak kendi yakın olduğu gibi kulunu da kendine yakınlaştırıcı lütuflarda bulundu. İnsana kalp verdi, akıl verdi, vicdan verdi. İnsan bu nimetleri yerinde istihdam edip Cenab-ı Hakk'a yaklaşabiliyor mu? Pek azı evet, pek çoğu hayır. Mevlamız, ihsanlarını bu kadarla da bırakmadı. İnsanın marifet deryasına vasıl olabilmesi için rehberler mahiyetinde peygamberler, pusulalar ve haritalar hükmünde mukaddes kitap ve hitaplar gönderdi. Hakka yakınlığa mazhar olmuş, mukarreb kullar olan enbiya, asfiya ve evliya ile numuneyi i imtisal lütfetti. İnsan bu nimetlerden ne kadar istifade edebiliyor? Cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ve qalilum min ibadi yeshkur. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır. Sebe 13. Cenab-ı Hakk'ın Kendine yakınlaştırıcı bunca lütfuna rağmen, insan nasıl dergahı ı ilahiden uzak kalabiliyor? Yanı başındaki marifet denizinden nasıl oluyor da habersiz ve istifadesiz kalıyor? Çünkü insanı çevreleyen bir manevi duvar var, benlik duvarı. Zira Cenab-ı Hakk'ın kibriya sıfatının ortaklığa tahammülü yoktur. Bunu idrak etmeyen insanı Allah'tan uzaklaştıran bu husustaki benliğidir. Ham nefsidir. Nefsaniyete düçar oluşudur. Enaniyet ve nefsaniyet adeta sisten bir duvar örerek insana hakka yakınlığını unutturur. Bu duvarı bertaraf edemeyenler Allah Teala'nın lütfettiği hidayet levhalarını göremez, okuyamaz İdrak edemezler. Kainatın nurlandıran fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yıllarca süren davetine icabet etmeyen bedbahtlar hakkında da Rabbimiz böyle bir manevi duvar tarif etmiştir. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ o inkârcıların önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Yasin 9 Görmeyi engelleyen o set, o duvar yükseldikçe insan için haktan mahrumiyet ve uzaklık artmaktadır. Ancak o nefsaniyet duvarı alçalmaya ve aradan kalkmaya başladıkça, yani nefsani arzulardan uzaklaştıkça da hakka yakınlık, muhabbet ve marifet artmakta, müstesna tecelliler yaşanmaktadır. Bu hakikati Hz. Mevlana güzel bir temsil içinde şöyle anlatır. Derya kenarında bir duvar vardı. Duvar yüksekçe olduğu için onu aşıp deryaya ulaşmak mümkün değildi. Duvarın üzerinde susuzluktan kavrulmuş dertli biri bulunuyordu. Onu sudan men eden üzerinde olduğu yüksek duvardı. O kimse ise duvarın üzerinde suya kavuşmak isteyen bir balık gibi çırpınıp duruyordu, bir çare bulamıyordu birden aklına duvardan bir parça koparmak geldi. Bir tuğla parçasını söküp suyun içine attı. Tuğlanın düşmesiyle suyun sesi bir ab hayat gibi geldi. O suyun sesinin ahengine mest oldu. Susuzluk mihneti çeken bu kimse, su sesinin verdiği safadan dolayı duvardan tuğlaları koparıp koparıp suya atmaya başladı. Su, üzerine tuğla atan bu garip adama seslendi. Ey derviş, ne diye başıma kerpiç atıp durmaktasın? Bunun sana ne faydası var? Susuzluktan yanan derviş cevap verdi ve dedi ki, Ey su, böyle tuğla koparıp atmakta bana iki fayda var. Onun için bu işi hiç bırakmayacağım. Birinci fayda su sesini dinlemektir ki, o susamışlara musiki inameleri gibi gelir. Yine o su sesi, ölüye sesiyle tekrar diriliş imkanı veren İsrafil'in suru gibidir. Yine o ses, bahar mevsiminde nisan ayının bereketli yağmurları gibidir. Bağlar ve bahçeler o semanın gözyaşlarıyla hasret giderir, hayat bulur ve nakışlanır. Yine o ses yoklukta kıvranan muhtaç ve garibi yardım kabulüne davet sesidir. Yine o ses Yemen'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelen Nefesi rahmani gibidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beysel Karani için ben Yemen'den gelen nefesi rahmaniyi duyuyorum buyurmuştur. Yine o ses huzuru ilahiden mücrimlere gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat raihasıdır. Yine o ses zayıflamış Yakub'un ruhuna gelen, güzel ve latif Yusuf'un kokusudur. Yine o ses, Medine-i Münevvere'deki Kubbe-i Hadra'nın minarelerinden aşıklara akseden bağd Sabah gibidir. Yine o ses, perişan, bitap ve bir kes mecnuna gelen Leyla'nın huzur meltemidir. Yine o ses, muzdaribe ve yetime gönülde açılan sıcak bir kucaktır. İkinci payda, koparmış olduğum her parçayla duvar alçalıyor. Ben de o nispetle ey su, sana yaklaşmış oluyorum. Ey şuurlu kimse, yüksek bir duvardaki tuğlaların azalmasından... Şüphesiz duvar alçalır. Duvarın alçalması suya yakınlık hasıl eder. O tuğlaların duvardan ayrılması vuslat dermanı olur. Allah'a secde etmek, O yapışık tuğlaları koparmakla olur ki, Kurbiyeti Allah'a yakınlığı mucib olur. Kur'an-ı Kerim'de, ''Secde et ve yaklaş.'' buyurulmuştur. Bu varlık, benlik duvarı yüksek bulundukça, bu başı eğmeye yani secde etmeye mani olur. Bu toprak vücudun nefsani arzularından kurtulmadıkça eğilip ab-ı hayat sahibine secde etmek ve o manevi derya suyundan doya doya içmek imkansız olur.'' Duvarın üstünde kim daha ziyade maneviyata susamışsa, duvarın taşını ve tuğlasını o daha çabuk koparır. Suyun sesine her kim daha ziyade aşık ise, ona hicap ve mani olan benlik duvarından daha büyük parçalar koparır. O kimse suyun sesine mest olur. Suyun çıkardığı sesten başka ses işitmez. Ne mutlu o kimseye ki, günlerini ganimet bilir de, kulluk borcunu bir an evvel eda etmeye gayret eder. Hikayede deryaya kavuşmaya set olan duvar, insandaki nefsani emeller ve hakikate ermeye mani olan şu fani dünyaya ait bitmez tükenmez, Nihayeti olmayan arzular hassaten benliktir. Benlik duvarı büyük ve yüksektir. Bertaraf edilmesi kolay ve basit bir duvar değildir. Hilkatinin mayesinde acelecilik bulunan insan, uzun ve ısrarlı gayretler isteyen reçeteler karşısında ümitsizliğe, yılgınlığa düşebilmektedir. Duvarın üzerindeki adamın parça parça kerpiçleri atması, Karıncanın hac için Beytullah'a vasıl olamasa da, O yolda olmaya, O yolda ölmeye razı olmasına benzer. Gönülde böyle bir teslimiyet ve azim olunca, Zorluklar asan olur. Büyük nefsani duvarlar, Allah'ın inayet ve bereketiyle erir. Haddi İslam'ın ruhani ve manevi hayatına teksif olarak ihlas, takva, rıza ve teslimiyet içerisinde yaşanması olan tasavvuf da Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu Sirrahu Hazretleri tarafından şöyle tarif edilmiştir. Tasavvuf, sulhü olmayan bir cenktir. Bu cenk, bu büyük mücahede, nefse karşı Nefsin gayrimeşru isteklerine karşı ömür boyu devam eder. Harpler muayyen zaman ve mekanlarda yapılır ve biter. Nefse karşı girişilen bu mücahedenin ise bir ömür boyu inkıtasız devam ettirilmesi gerekir. Ayet-i Kerime'de, Sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et buyurulmuştur. El-Hicr 99 Bunun da büyük bir vect, aşk ve iştiyak halinde olması zaruridir. Çünkü büyük mesuliyetler büyük iştiyaklarla omuzlanır. Nitekim ağır ve zor işler yapanların şevklendirici marşlar, zinde tutucu ilahiler terennüm etmeleri bu sebeptendir. Cenab-ı Hak da Nefsimizle son nefese kadar süren cenkte, bu namütenahi seferde, ümitsizliği ve yılgınlığı ortadan kaldırmak için feiz ve bast hali suretinde şevk ve heyecan nimetleri lütfetmiştir. Kerpiç parçalarının sudan çıkardığı ses, bu büyük cehde girişen kişinin şevk ve heyecanını artırır. İlahi muhabbetlerle duygulanan insan için bu cihan, idrak ve şuura sunulan bir hikmet aynasıdır. Temsildeki derya, ilahi muhabbet ve marifet. Allah'ı kalpte tanıyabilmektir. Kalbi ilahi muhabbete teşne insanlar, o deryaya varabilmenin ömür boyu iştiyak ve arzusu içindedirler. O muhabbet ve marifet deryasından gelen her ses ve nefes, onları sonsuz lezzetlere gark ederek yüksek bir hak yolculuğuna hazırlar. O deryaya varma iştiyakı olmayanlarsa, körlüklerinden, mahrumiyetlerinden memnun bir şekilde, ahmakça bir oyalanış hayatı yaşarlar. Ne kerpiç koparırlar, ne de suyun sesine kulak verirler. Gaflet ehlinin bu gayretsizlikleri, manevi zevk ve lezzetlerden habersiz oluşları yüzündendir. Onlar neler kaybettiklerini bilselerdi, halleri çok farklı olurdu. Bunu İbrahim bin Ethem Kaddesallahu Sirrahü Hazretleri şöyle ifade eder.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 Allah'ın kâinata ve insanın iç aleminе koyduğu işaretleri, rumuzları, ibret aynalarını görmezler. Ayet-i Kerimede buyurulur: İnnâ lâ yarjûna lî qaâna vardu bil-hayât al-dunya, wa-tmânu an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 7-8 İlahi muhabbet ve uhrevi lezzetlerden mahrum, türlü eğlence ve çılgınlıklarla, hayvani bir yaşayışla geçen bir dünya gününün hayırlı bir ölüm akşamı getirmeyeceği malumdur. Bu karanlık gecenin sonunda mesut bir şafağın sökmeyeceği de aşikardır. İlahi ibret sahneleri ve hadiseleri karşısında alık ve abuz kalmak, Gayesiz erimek, ölümün meçhul ızdırapları içinde kaybolmak, insan şeref ve haysiyeti adına ne acıdır? Nefsani dünya hayatının pembelikleri, akıbet solgunluğu ile, kahkahaları ise cehennem çatırtıları ile doludur. Bu akıbetten kurtuluş için kalbin hakka döndürülmesi şarttır. Kalbin istikameti Kalp bir göz kapağı yahut dudak gibi insan iradesine rağm olan bir uzuv değildir. Korku halinde çok hızlı bir şekilde çarpmaya başlayan yahut şahit olunan elin bir manzara karşısında tansiyonu düşen bir kalbi kişinin kendi kendine kumanda ederek normal vazifesine döndürmesi çok zordur. Bunun için bir takım müdahaleler gerekir. Aynı şekilde kalbin manevi fiilleri de böyledir. Ona şunu sev, bundan nefret et, dünyayı terk et, ahirete teveccüh et gibi telkinler vererek doğrudan doğruya yönetmek mümkün değildir. Kalp bu telkinleri sohbetinde bulunduğu muhitten, arkadaşların ruhaniyetinden ve beslendiği gıdadaki manevi halden alır. Yani yine parça parça bir duvarı eritmek gibi, az da olsa devamlı gayretlerle kalp Hakk'ın rızasına sevk edilebilir. Kalbinin muhabbet ve meylini tevcih etmedeki acziyeti, kulu Cenab-ı Hakk'a ilticaya sevk eder. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya mukallibal kulub sabbit qalbi kalbi aradinik, ey kalpleri evirip çeviren kalbimi senin dinin üzere sabit kıl diye dua etmiştir. Kalplerde maneviyat, muhabbet ve meylini meydana getiren Cenabı Hak'tır. Hucurat suresinde buyrulur. Ve alemu enne fikum rasulallahi la yuti'ukum fi katirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ileykumul imana wazayyanahu fi kulubikum wa karraha ileykumul kufra vel fusuka vel isyan ulaika hem bi'lke içinizde Allah'ın elçisi vardır şayet o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 fahr Kainat Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bu surede buyurulan nimetlerle şu surette Cenab-ı Hakk'a dua ederlerdi. Allahum mahbib ileynel iman ve zeyyinhu fi kulubina ve kerih ileynel kufr ve'l fusuk ve'l isyan vec'alna minar rashidin. Allahum İmanı bize sevdir. Gönüllerimizi onunla zinetlendir. Bizi küfür, azgınlık ve isyandan nefret ettir. Bizleri din ve dünya için faydalı olan şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle. İnsan kulluk yolunda adım atıp ilerlemeye başladığında da benlik duvarından hemen kurtulamaz. Benlik bu kez de ben yaptım, ben oldum demek suretiyle iddia belasına çekmek ister. Benlik ve iddia ise yol kesicidir. Adeta manevi yolun kanseri. İblis, belam, karun gibi nicesi vaktiyle üstün bir mevki sahibiyken Benlik ve iddiaya düşerek hüsrana düçar olmuştur. İbrahim desu bu tehlikeden şöyle sakındırır. Ey kardeşim! Sakın kendi başına bir şey yaptım zannetme. Bil ki oruç tuttuğunda onu sana Allah tutturmuş. Namaz kıldığında onu sana Allah kıldırmış. Bir iş yaptığında onu sana Allah yaptırmıştır. Takva derecesine ulaşmışsan, Allah seni ulaştırmış. Maddi manevi bir şeye masar olmuşsan, Allah seni mashar kılmıştır. Ey oğulcum! insanların ve cinlerin ameli kadar amelin olsa bile, ben demekten sakın. Zira Allah Celle Celaluhu, ben iddiasında bulunanları acziyet içerisinde bırakır. Benlik davasında isen maddi ve manevi derecen düşer. Bunu unutma. Hazreti Mevlana, maneviyat yoluna girenlerin kendilerinde fark ettikleri terakki alametlerini eve dolan güneş ışığına benzeterek ikaz eder. Şayet pencereyi ve evi ışıkla dolmuş görüyorsan, sen ışığı onlara ait zannetme. Zira aydınlatıcı olan güneştir. Güneş kendisinden akseden ışıklarla parıldayıp övünüp duranlara der ki, ''Ey anlayışsız mağrurlar, biraz sabredin. Hele ben şu dağın veya şu deryanın arkasına varıp ufuktan bir çekileyim, o zaman hakikati anlarsınız.'' Eşya üzerine akseden güneş ışığı nasıl o eşyaya ait değilse, bir mürşid-i kamilin hizmetinde kazanılan dereceler de hakkın bir nebi veya veli kuluna nasip ettiği feyizdir. Bu şekilde bir nebi veya velinin aydınlığından istifade edip de sonra elde ettikleriyle benlik davasına kalkanların akıbeti tekrar karanlığa saplanmaktır. Hazreti Mevlana bu hakikati başka misallerle de anlatır. Ateşte kızdırılmış bir demirdeki kızarıklığı ona ait sanma. Çünkü o, ateşin ona geçici olarak bir ışık ve hararet vermesinden ibarettir. Keza tenin güzellik ve letafeti de naz edip övünür. Ama bilsin ki asıl kudret ve kuvvet, onun içinde gizlenmiş olan ruha aittir. İşte bu hakikati idrak edip benlikten sıyrılabilenler, yani nefsin azgın pençelerinden kurtularak ölmeden evvel ölenler, bu hallerinin bir mükafatı olarak cananda diridirler. Bu dirilikte Cenab-ı Hak onların akleden kalbi, gören gözü. İşiten kulağa, yürüyen ayağa ve tutan eli olur. Kul bu makamda büyük bir vustat hali yaşar. Haktan gayriye nazar kılmaz. Yunus Emre vasıda ilallah olduktan sonraki halin kendisini nasıl mesteylediğini ne güzel ifade eder. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Assı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım, dost vaslına eriştim. Gümanım yağma olsun, Yunus ne hoş demişsin, balu şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Hazreti Mevlana da aynı hakikati şöyle seslendirir. Pek çok han ve kervansaray terk etmek lazımdır ki, insan bir gün kendi hakiki meskenine varabilsin. Fani benlik kulübelerini terk edemeyip, enaniyet ve nefsaniyetin varoşlarında kaybolanların, rahmet ikliminden ve cennet köşklerinden ne kadar uzak olduğu, Ayet-i Kerime'de şöyle bir temsille beyan buyurulmuştur. İğne deliğinden geçmek. اِنَّ ve كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَالُ ف۪ي سَمِّ Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlar için Sema'nın kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. El-Araf 40 Devenin iğne deliğinden geçmesi, imkansızlığı beyan eden bir teşbih yanında, işari bir manayı da ilham etmektedir. Kibir, gurur ve benlik iddiası peşinde olanlar, Allah yolunda kendi geçici benlik ve nefislerinden eriyip safi ruh olmadıkça vahdet cennetine girmeye hak kazanamazlar. Sema'nın kapısı ancak şeriat hükümlerini ve tarikat yollarını öğrenip de bir mürşidin kamilin terbiyesinde teskiye-i nefs ve tasfiye-i kalp ile gönüllerini şeytanın vasfı olan benlikten diyebilenlere açılacaktır. Varlık duvarının yıkılışı nasıl boyun eğerek, hak karşısında tezellül ve hiçliği idrak ettiren secdelerle hasıl olursa, insandaki nefis ve benlik devesi de ancak aşk, yokluk ve la kılıcı ile yontulup, yani hiçlik haline erdirilmek suretiyle ıslah olur. Ancak bu suretle rahmet ve nimeten ayrı olmak için zaruri olan imtihan iğnesinin çileli halkasından muvaffakiyetle geçebilir. Ya Rabbi, bizleri benlik duvarını bertaraf ederek, hiçlik şuurunda secdelerle sana yaklaşan, kesafet ve kasavetten kurtulup lütfunla letafete kavuşan, enbiya ve asfiyanın hallerinden nasip eyle. Ya Rabbi, bize bahşeylediğin maddi manevi binbir rızkın yanında, muhabbetini de rızık olarak nasip eyle. Seni sevenlerin, muhabbetullaha erenlerin sevgisiyle kalplerimizi doldur. Sana muhabbetimizi, ve senin bize muhabbetini ziyadeleştirecek ameller işlemeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Sev, sevdir, sevindir ilahi. Amin.